Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız. Haklısın. Doğru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 İnşallah bereketli olur. İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin. 88. Bölüm Müslümanlar üç gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şevkle çalışıyorlardı. Şu sepeti uzatır mısın? Hadi al bakalım. Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver olur mu? Sana yardım edeyim. Hadi, hadi. <gülüyor> Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut Sepet devrilmesin Sağ ol Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza Yardımınıza ihtiyacımız var Şuradaki baltaları çekişleri alıp yardıma gidelim hadi Geldik Hadi beraber deneyelim Birlikten kuvvet doğa Hadi bismillah Hadi bakalım Allah'a ekber Ne zorlu bir kayaymış Hadi bir daha bismillah Yerinden kıpırdamıyor Hadi bir daha hep birlikte vuralım <gülüyor> Peygamberimize haber verelim Bunu parçalamaya imkan yok Elimizdeki balyozlar parçalandı Peygamberimize haber verildi O da geldi Karnını açlıktan taş bağlamıştı Sahabiler de üç gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi. allah Ekber! allah Ekber! Allahu ekber! Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber! Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken, sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin iki kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi, peygamberimize elini uzatarak... ...bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra... ...gördükleri şeylerin hikmetini sordu. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi? Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca... ...tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi. Evet... Babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah. Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik. Peygamberimiz şöyle dedi. Doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medayinini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zaferen nail olacaktır, sevinin. Allah'a Allah hamdolsun ki o vaadinde sadıktır, bize yardım edeceğini vaat ediyor. Hadi çalışmaya devam. Biz ki fiyat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece. Ashab-ı kiram canla başta çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et. Saat. Sen çok yoruldun. Biraz dinlensene. Ben çalışmaya devam ederim. Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım sen dinlenirsin. Tut Edim'i. Seni yukarı çekeyim. Hadi. Evet, tamam. Tamam sağ ol. Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahsettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş. Müslümanların yaşadığı inanılmaz yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Peygamberimiz dahil hiçbirinin kursağından doğru düzgün bir şey girmemişti. Karargaha yakın bir yerde oturan Cabir bin Abdullah... Bir çözüm bulma ümidiyle evine gitti Cabir Hoş geldin, hayırdır? Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Beni beklemiyordun biliyorum Resulullah'tan izin aldım gelmek için Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz Ara vereceğinizi sanmıyordum Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor Hele peygamber efendimizde Öyle bir açlık gördüm ki Dayanılabilir bir hal değil Karnına taş bağlamış O haliyle hendek kazmaya çalışıyor Subhanallah ne yapsak? Onu o halde görmeye dayanamadım Evimizde pişirebileceğimiz ne var? Bir oğlak ve biraz arpa var Başka bir şeyimiz yok Ben oğlağı keseyim Sen de arpayı öğütüp ekmek yap Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim Peki bıçak arka tarafta Sen onu al ben de değirmen'e gideyim Ne yaptın? Ekmek hazır mı? Evet. Hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için. Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum. Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı? Maalesef çok az. Beş on kişiyi ancak doyurur. Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur. Ya Resulallah benim azıcık yemeğim var Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu Şey bir miktar arpadan ekmek yaptık Bir de ufak oğlak kestik Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi Hanımına söyle ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın. Tabi nasıl isterseniz Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey Hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz. Aman ya Rabbi. Tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı. Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu. İnna lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını? Ne oldu? Bu ne telers? Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti Ne yapacağız bilmiyorum Peki peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu öğrendi mi? Evet söyledim O zaman neden dertleniyorsun? Allah'ın elçisinin mutlaka bir bildiği vardır <gülüyor> Doğru söylüyorsun Ben bir an misafirleri boş çevireceğim endişesine kapıldım Endişelenme ah, Peygamberimiz sana da haber gönderdi ben gelene kadar tandırdan yemeği de ekmeği de çıkarmasın dedi. Peki. Bak ileride bir karaltı belirdi. Sanırım misafirlerimiz de geliyor. Heh, bakayım. Evet onlar. Allah'ım yemeğimizi bereketlendir. Resulullah geldiğinde tandırın başına oturdu ve dualar etti. Ekmekten bir parça koparıp üstüne etten koyarak Müslümanlara ikram etmeye başladı. Allah'ın lütfu ile kesilen bir oğlak açlıklarını gidermeye yetmişti. Bu olağanüstü hadise Müslümanların Allah'a olan imanını güçlendirdi ve hatıralarında güzel bir anı olarak yer etti. Bir haftalık çalışma sonunda hendekler kazılmış, siperler oluşturulmuştu. Siperlerin arkasına da düşmana karşı kullanmak üzere taşlar yığılmıştı Yoğun çalışma süresince Müslümanlar zaman kaybetmemek için ellerinden geleni yaparken Münafıklar her fırsatta evlerine kaçıyor, çalışıyormuş gibi görünüp yapmaları gerekeni yapmıyorlardı Derken Nisa suresinin 62. ve 63. ayetleri nazil oldu Ey Müslümanlar beni dinleyin Yüce Rabbimiz... ...yeni ayeti kerimeler indirdi. Seni dinliyoruz ey Ömer. Ne demiş Rabbimiz? Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler... ...ancak Allah'a ve peygamberine... ...inanan, onunla beraber... ...toplumu ilgilendiren... ...bir iş üzerindeyken... ...ondan izin almadan çekip... ...gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya... ...işte onlar...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 Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir. Kim niçin çalışıyorsa karşılığını görecektir. Ey müminler, beni dinleyin. Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Bu gece aramızdan bazıları hendeklerin etrafında nöbet tutacak. Hendek'in güvenlik zaafı bulunan yerlerini tespit ettik. Orada daha fazla askerimiz olacak. Geri kalanlarınsa evlerine gitmesine müsaade edildi. Sabah namazını burada kılacağız. <gülüyor> Muacirlerin sancağı Zeytbin Harise Ensar'ın sancağını da saat bin Ubade taşıyacak. Otuz altı süvarimiz var. Onlar hendek etrafında güvenliği sağlayacaklar. Seldağ eteğinde tüm askerler peygamberimizin gözetiminden geçecek. Çocukların savaşa katılmasına müsaade edilmeyecek. Peygamberimiz tüm kadın ve çocukların... ...Harise oğullarının kalelerine yerleştirilmesini emretti. Onların kaleleri daha güvenli ve muhkem. Kuba yakınındakiler de oradaki kalelere sığınacaklar. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir. Allah peygamberini ve inananları yardımsız bırakmaz. Yardımcımız Allah'tır. Rabbimiz düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Amin. Asıtsadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.